Bismillahirrahmanirrahim 1449 Abdullah'dan Aleyhisselatü ve ile beraber Seferde namazları ikişer rekat kıldım evet. Ebu Bekir ve Ömer ile beraber Seferde namazları ikişer rekat kıldım 1440 Ömer'den ve Vesselam'ın kıldığına göre Cuma namazı iki rekat Ramazan bayramı iki rekat Kurban bayramı iki ve sefer namazları da ikişer rekattır. Böyle kılınırsa eksik değildir. 1441 İbn Abbas'tan ve Vesselam'ın yaptığına göre vakit namazları dörde rekat, sefer namazı iki rekat ve korku namazı da bir rekat olarak farz kılınmıştır. 1442 yine aynı. 1443 Musa bin Seleme'den İbna Basa Mekke'de yalnız namaz kılarken nasıl kılacağım diye sordum. Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a itibayen iki rekat diye cevap verdi. 1444 yine aynı. 1445 Harise bin Vehib el Huzaiden. Müslümanlar eskisinden daha çok emniyet içindeydiler. Ali sallallahu aleyhi ve sallam'la beraber Mina'da namazı iki rekat olarak kıldım. 1446 Yine Mina'da 2 rekat kıldım. 1447 Enes'ten Mina'da Aleyhisselatü Vesselam'la, Ebu Bekir'le, Ömer'le ve Osman'ın hilafetinin ilk zamanlarında Osman'la da namazı 2 rekat olarak kıldım. 1448 Abdullah'tan yine aynı. 1449 Abdurrahman Bin Yezid'den Abdullah Hazreti Osman'ın Mina'da namazı 4 rekat olarak kıldığını duyunca ben Peygamber Aleyhisselam'dan beraber 2 rekat kıldım diyerek itiraz Etti. 1450 İbn Ömer'den Mina'da Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le namazı iki kıldım. Ebu Bekir'le iki kıldım. Ömer'le iki kıldım. 1451 yine aynı. 1452 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Medine'den Mekke'ye sefere çıktık. Dönünceye kadar namazları bize iki rekat kıldırdı. 1453 İbn Abbas'tan, Ali ve Vesselam Mekke'de 15 gün kaldı. Bu esnada namazlara iki rekat kıldı. 1454 Muhacirler hac mevsimlerini bitirdikten sonra Mekke'de 3 gün kalırlar. 1455 Ala bin Hadremiden, Ali ve Vesselam Muhacirler hac menasikini bitirdikten sonra Mekke'de 3 gün daha kalabilirler. 1456 Ayşe annemizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber Medine'den Mekke'ye gittik. Mekke'ye varınca Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen namazları seferi kıldın, ben tam kıldım. Sen yedin, ben oruç tuttum dedim. İyi yaptın ya Ayşe dedi. Beni ayıplamadı. Hadis zayıftır, amel edilmez. 1457, Weber bin Abdurrahman'dan. İbn Ömer seferiyken farzları 2 rekattan fazla kılmazdı. Farzdan önce ve sonra da sünnet kılmazdı. Ona niye böyle yapıyorsun dendiğinde ve vesselam böyle yaptı. Ben de böyle yapıyorum dedi. 1458 İsa bin Havz bin Asım'dan o da babasından İbn-i Ömer ile bir seferde beraber bulunmuştuk. O öğle ve ikindi namazdan ikişer rekat kıldı. Sonra yaygısına çekildi. Cemaatin hala tesbih çektiğini görünce onlar ne yapıyorlar diye sordu. Tesbih çekiyorlar dedim. Eğer farzdan önce veya sonra namaz kılmam gerekseydi farzı tamamlardım. Peygamber aleyhisselam ile beraber bulundum. O seferi olduğu zaman iki reketten fazla kılmazdı. Ebu Bekir vefat edinceye kadar böyle yaptı. Ömer ve Osman da böyle yaptılar buyurdu. 1459 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam, Güneş ve Ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Onlar birinin ölmesiyle veya birinin yaşamasıyla tutulmazlar. Fakat aziz ve celil olan Allah onların tutulmasıyla kullarını korkutur. 1460 Abdurrahman bin Semure'den Medine'de okla nişan alıyordum. Birden güneş tutuldu. Hemen oklarımı topladım ve güneş tutulduğu zaman Resulullah'a ne yaptığına bakacağım dedim. Geldim peygamber aleyhisselam mescitteydi arkasından doğru yaklaştım, güneş açılıncaya kadar tesbih çekti, tekbir getirdi ve dua etti. Sonra kalkarak iki rekat namaz kıldı, namazda dört secde yaptı. 1461 Abdullah bin Ömer'den aleyhisselatü vesselam, güneş ve ay bir kimsenin ölümü sebebiyle veya birinin yaşaması sebebiyle tutulmazlar. Onlar Allah'ın varlığının alametlerindendir. Onun için tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılınız. 1462 Ebu Mesut'tan yine aynı. 1463 Ebu Bekir Efendimiz'den yine aynı. 1464 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber oturuyorduk. Birden güneş tutuldu. ve Selam elbisesini toplayarak sıçladı. Güneş açılıncaya kadar iki rekat namaz kıldı. 1465 Ayşe Annemiz'den Ali Vesselam ve zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Ali Vesselam ve salam cemaatin namaza davet edilmesini emretti. Cemaat toplandı, saf oldular. Peygamber Ali sallam dört ruku ve dört secde ile iki rekat namaz kıldırdı. 1466 Ur ve bin Rubeir'den Peygamber Ali zevcesi Ayşe annemizden deyip yukarıdaki hadisin aynısını nakletti. 1467 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam güneş tutulunca namaz kıldı. Namazda 8 dükü 4'te secde yaptı. Bu hadis zayıftır. 1468 yine aynı yine zayıf bir hadis. 1469 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam güneş tutulduğu gün 2 rekat namaz kıldı. Namazda 4 dükü 4'te secde yaptı. 1470 yine aynı ama zayıf 1471 Ayşe annemizden Ali vesselam namazda alt rükü ve dört tane de secde yaptı. Hadis zayıftır. 1472 Urve bin Zubeyr'den Ayşe annemizden naklediyor. Ali Salatü vesselam sağ iken güneş tutuldu. Ali Vesselam ve hemen kıyama durdu, tekbir aldı. Cemaatle arkasından saf yaptı. Peygamber Aleyhisselam muzunca bir zamm-ı sure okudu. Sonra tekbir alarak rükûye gitti ve uzun bir rükû yaptı. Sonra rükûdan kalkarak semiallahül menhamide, Rabbena vekel hamd dedi. Kıyamda tekrar uzunca bir zamm sure okudu fakat birincisinden kısaydı. Sonra tekbir alarak Tekrar rüküye gitti. Birinci rüküden biraz kısa bir rükü yaptı. Semallahu lümen hamd rabbana ve lekel hamd diyerek kalktı. Sonra secdeye gitti. Diğer rekata aynı şekilde kılarak rükü ve secdeleri dörde tamamladı. Peygamber aleyhisselam namazdan ayrılmadan güneş açıldı. Namazdan sonra ve selam kalktı. Cemaate hitap ederek aziz ve celil olan Allah'ı hakkıyla övdükten sonra güneş ve ay Allah'ın varlığının ve kudretinin alametleridir. Hiç kimsenin ölümü yüzünden veya hiç kimsenin doğmasıyla tutulmazlar. Onların tutulduklarını gördüğünüz zaman onlar açılıp korkularınız izal oluncaya kadar namaz kılın. Bu yerimde size vaat edilen her şeyi gördüm. Kendimi cennetten bir salkım üzüm koparmak isterken gördüm. Biraz ilerledim. Cehennemin birbirine çarpan dalgalarını gördüm. Bunun üzerine biraz geriledim. Kabe için adanan develerin yükten ve binmeden azat edilme saadetini getiren... İbne Luhay'ı gördüm. 1473 Ayşe Annemizden, Ali Selamet ve Selam zamanında güneş tutuldu. Hemen namaz toplayıcıdır diye iddia edildi. Cemaat toplanınca Ali Selamet ve Selam dört rükü ve dört secde yaparak iki rekat namaz kıldı. 1474 Ayşe Annemizden yine aynı. Bundaki ziyadelik. Güneş tutulduktan sonra aziz ve celil olan Allah'a dua etti. Tekbir getirin, sadaka verin. Ey ümmeti Muhammed, köle veya cariyesinin zina etmesine aziz ve celil olan Allah'tan daha çok kıskançlık gösteren hiç kimse yoktur. Ümmeti Muhammed, Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiğimi bilseydiniz mutlaka az güler, çok ağlardınız. 1475 Ayşe annemizden bana bir Yahudi kadını gelerek Allah seni kabir azabından korusun dedi. Ben ya Resulullah insanlara kabirde azap ediliyor mu diye sordum. Bunun üzerine Allah'a sığınırım dedi. Dışarı çıktı. Güneş tutulmuştu. Biz de dışarı çıktık. Kadınlar etrafımıza toplandı. Peygamber bize doğru geldi. Kuşluk vaktiydi. Uzun sıran bir kıyamda bulunduktan sonra yine uzun süren bir ruku yaptı rukudan kalktı birinci kıyamdan biraz daha kısa kıyamda bulundu sonra rukuya gitti yine birinci rukudan biraz daha fazla kısa süren bir ruku daha yaparak daha sonra da secdeye vardı secdeden sonra tekrar kıyama kalktı ve aynen birinci rekatta yaptıklarını yaptı fakat bu rekatta kıyam olsun rukular olsun birinci rekattakilerinden daha kısaydı ikinci rekattan sonra secdeye vardı güneş açıldı namazdan sonra minbere çıktı söylediklerini söyledi onların arasında insanlar birbirine de deccal karşısında uğradıkları imtihan gibi kabirlerinde imtihana çekilirler bu olaydan sonra aleyhissalatü vesselamın kabir azabından Allah'a sığındığını duyuyorduk 1476 Ayşe annemizden yine aynı 1477 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam zemzem kuyusu önünde kusuf namazı kıldı. Namazda dört dökü dörtte secde yaptı. 1478 Cabir bin Abdullah'dan yine kusuf namazının aynısı. 1479 Abdullah bin Amr'dan yine aynı. 1482 yine aynı. Bundaki ziyadelik şöyle. Kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Nefsim elinde tutan Allah'a yemin ederim ki cennet bana elimi uzatınca üzüm salkımlarını koparabileceğim kadar yaklaştırıldı. Cehennemde o kadar yaklaştırıldı ki sizi kaplamasından korkarak Allah'a sığındım. Cehennemde kedi yüzünden azap gören himyerli bir kadın gördüm. O kadın hayattayken kedi bağlamış ona, kediyi bağlamış ona ne yemek ne de su vermediği gibi bulduklarıyla karnını doyurması için de bırakmamış.'' Kadın ölünce kedinin gelip giderken onun uyluklarını tırmaladığını gördüm. Feda oğullarından benim Kabe'ye adadığım develeri çalanı da gördüm. Çatal bir asa ile cehennemde kovalanıyordu. Bastonuyla hacıları soyanı da gördüm. O da cehennemde bastonla dayanmış ben bastonla hırsızlık yaparım diye bağırıyordu. 1483 yine kusuf namazı. 1454 Zemuröbin cündükten yine aynı 1485 Numan Bin Beşir'den yine aynı 1486 1487 1488 1489 90, 91, 92 93 94 95 yine aynı 1496, yine aynı. 1497, yine aynı. 98, 99, 1500, 1501, 1502, 1503, hepsi aynı manada, muhtevada gelen, güneş tutulmasıyla alakalı rivayetlerdir. Özü, 4 rekat, 2 rekat kılmış, Dört ruku, dört secdeyle ve hutbe vererek, nasihat ederek, dua ederek, zikrederek bitirilen bir namaz. 1504 Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam gelerek, Ya Resulullah, hayvanlar mahvoldu, yollar kesildi, kimse gidip gelmiyor. Aziz ve celil olan Allah'a dua etsen, Peygamber Aleyhisselam dua etti, bir cumadan diğer cumaya kadar yağmur yağdı. Bu sefer tekrar bir adam daha gelerek Ya Resulullah evler yıkıldı yollar yürünmez hale geldi hayvanlar mahvoldu dedi. Bu sefer ve Vesselam Allah'ım yağmuru dağlara, tepelere, vadilere ve ormanlara götür. Elbisenin üstten çıktığı gibi onu Medine'den çek al diye dua etti. 1505 Abdullah bin Zeyd'den ve Vesselam yağmur duası için namazgaha çıktı. Kıbleye döndü. Ridasını ters çevirerek iki rekat namaz kıldı. 1506 Hişem bin İshak bin Abdullah bin Kinane babasından naklediyor. Falan beni Peygamber aleyhisselamın istisga namazı hakkında malumat sormam için İbn Abbas'a gönderdi. İbn Abbas aleyhisselatü vesselam yalvararak mütevazi ve üstü başı perişan bir vaziyette yağmur duasına çıktı. Hutbesi bu şimdiki hutbeniz gibi değildi. Hutbeden sonra iki rekat namaz kıldı. 1507 Abdullah bin Zeyd'den Ali sallallahu aleyhi ve yağmur duasına çıkarken üzerinde desenli siyah bir elbise vardı. 1508 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve yağmur duasına üstü başı perişan bir vaziyette yalvararak ve tevazu içinde çıkar, minbere oturur, hutbe okurdu. Fakat hutbesi sizin bu hutbeniz gibi değildi. Onun hutbesi dua, yalvarış ve tekbirden ibaretti. Namazı da bayram namazları gibi iki rekat olarak kılardı. 1509 amcası Abbas bin Temm'e şunları anlattı. Resullah lan yağmur duasına çıktım. Peygamber aleyhisselam ridasını ters çevirdi. Arkasında da cemaate dönerek dua etti. Daha sonra da iki rekat namaz kıldı. Namazda kıraatı cehren okudu. 1510 Abbad bin Temim'den Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasına çıktı. iki rekat namaz kıldı. Veridasını ters çevirdi. 1511 yine aynı. 1512 sadece şu ziyadelik var. Ellerini kaldırdı. 1513 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasının dışında hiçbir duada ellerini kaldırmadı. Yağmur duasında koltuk altlarının beyazlığı görülecek kadar ellerini kaldırdı. 1515 yine aynı. 1516 Enes'ten Ali salatü Allah'ım bize yağmur verdiye Ali salatü vesselam dua etti. 1517 yine aynı. 1519 Abd bin Temim'den yine aynı. 1520 1521 1522 1523 yine aynı. Allah'ım yağmur bize faydalı 1524 Ebu Hureyre'den ve vesselam aziz ve celli olan Allah şöyle buyurdu. Kullarıma her nimet verişimde mutlaka bir grup o nimet yüzünden küfre girer. Onlar bu nimeti bize yıldız gönderdi derler. 1525 Yezid bin Halit el Cüheni'den ve vesselam zamanında yağmur yağmıştı. Peygamber Aleyhisselam Rabbinizin bu gece ne dediğini duymadınız mı? Ve şöyle dedi. Allah Hala şöyle buyurdu. Kullarıma her nimet verişimde mutlaka bir grup o nimet yüzünden küfre girer. Onlar yağmura bizi yıldız gönderdi derler. Bana inanan, verdiğim yağmurdan dolayı bana dolayı bana hamd edenler işte onlar bana iman edenlerin ve yıldızı inkar edenlerin ta kendileridir. Kim de yıldız bize yağmur yağdırdı derse işte o da beni inkar edip yıldıza iman edenin ta kendisidir. 1527 Enes'ten bir sene kuraklık olmuştu. Cuma günü bir Müslüman Ali Sallatü vesselam'a gelerek "Ya Resulallah, yağmur yağmaz oldu. Yeryüzü kuraklaştı. Hayvanlar mahvoldu." dedi. Peygamber Aleyhisselam hemen ellerini kaldırdı. Aziz ve Celil olan Allah'tan yağmur isteyerek kollarını o kadar kaldırdı ki koltuk altlarının beyazlığını bile gördüm. Biz daha cumaya kılmadan evleri yakın olan gençler bile evlerine nasıl döneceğini düşünmeye başladı yağmur tam bir hafta devam etti ertesi cuma cemaat ya Resulah, evler yıkıldı hayvanlar ahırlarda kaldı diye şikayet edince Hz. Peygamber Ademoğlunun ne kadar çabuk bıktığını görerek tebessüm etti ellerini kaldırarak Allah'ım bize zarar vermemesi için yağmur başka taraflara yağdır diye dua etti bunun üzerine Medine'nin yağmuru derhal kesildi 1528 yine aynı 1529 korku namazıyla alakalı ta 1555'e kadar Salabe bin Zendem Said bin Elasa Tabaristan'daydık Kuzeyfe Elyemen'de vardı ve Vesselam'la beraber hanginiz korku namazı kıldı diye sordum Kuzeyfe ben kıldım dedi Hz. Peygamber arkasında saf olan gruba bir rekat kıldırdı bir grup da önde düşmana karşı duruyordu saf olan grup yerlerinden ayrılıp düşmana karşı duranların yerini aldılar bu sefer onlar gidip Hz. Peygamber'in arkasında bir rekat kıldılar evet korkunamaz da bu şekilde 1556 Enes'ten cahiliyet devrinde yılda iki gün vardı ki halk o günlerde eğlenirdi ve Vesselam Medine'ye gelince sizin de eğleneceğiniz iki gün var. Allah cahiliyet devrindeki o günlerin yerine size daha hayırlısını verdi. Onlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir. 1557 Ebu Umeyr bin Enes'ten o halk hilali gördü ve hemen peygamberimize geldiler. ve Selam ve öğleye doğru onlara oruçlarını bozmalarını ve ertesi gün bayrama hazırlanmalarını emretti. 1558 Hafsa'dan Ümmü Atiye Peygamber Aleyhisselam'a her andığında babam ona feda olsun derdi. Bu söylediklerini Resulullah'tan bizzat duydun mu dedim? Evet. Babam ona feda olsun. Akıl bağlı olan olmayan genç kızların hayızlı kadınların bayrama gitmelerini, bayrama Müslümanların davetine icabet etmelerini ve hayızlı kadınların namazda kılınan yerden ayrılmamalarını emretti dedi. 1559 ümmatiyeden yine aynı 1560 salim babasından Ömer bin Hattab çarşıda kalın ipekten yapılmış bir takım elbise gördü hemen onu alıp peygambere gelerek ya Resulullah bunları satın al bayramlarda ve yabancı elçiler geldiği zaman giyersin dedi aleyhissalatü vesselam da şöyle dedi bunu ahirette nasibi olmayanlar giyer bir müddet sonra peygamber aleyhisselamın kendisine ipekten yapılmış bir cübbe gönderdi Ömer onu alarak peygambere geldi. Ya Resulullah bu ahirette nasip olmayanların giyeceğidir dedin şimdi de bunu bana gönderdin. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onu sat da bir ihtiyacını gör buyurdu. 1561 Salabe bin Zehtem'den Hazreti Ali Müslümanlara idariye Ebu Mesut'u vekil bıraktı. O da bayram günü çıkıp ey insanlar imamdan önce namaz kılınması doğru değildir buyurdu. 1562 Cabir'den ve Vesselam bir bayramda hutbeden önce bize ezansız ve kahmetsiz bayram namazını kıldırdı. 1563 Vera'dan Kurban Bayramı günü Aleyhisselatü Vesselam hutbede bu günümüzde ilk yapacağımız iş bayram namazını kılma sonra kurban kesme. Böyle yapanlar emirlerimize uymuş olur. Kurbanını önceden kesmiş olanlar ise sadece aile efradı için kesmiş olur buyurdu. 1564 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer bayram namazlarını hutbeden önce kıldırırlardı. 1565 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ve Kurban Bayramı günleri asasını çıkarır, sütlü olarak diker, ona karşı namaz kılardı. 1566 Ömer bin Attab'den Kurban Bayramı namazı iki rekattır. Ramazan Bayramı namazı iki rekat, seferde namaz iki, cuma ikidir. Ali sallatü vesselam'ın bildirdiğine göre bunlar noksansız böyledir. 1567 Ubeydullah bin Abdullah'tan Ömer Ramazan bayram günü çıkarak Ebu Vakıd el-Leysi'ye "Bugün peygamber ne okurdu?" diye sordu. O da "Kaf ve Kamer surelerini okurdu." diye cevap verdi. 1568 Norman bin Beşir'den Ali vesselam bayram ve cuma namazlarında ala ve Kâşiye surelerini okurdu. Bazen cuma ile bayram aynı güne rastlardı. O zaman yine bu iki namazda da aynı sureleri okurdu. 1569 İbnan Bastan Ali selam ve selamla beraber bayram namazında bulundum. Önce namazı kıldırdı, sonra hutbeyi okudu. 1570 Berabiniz'den yine aynı. 1571 Abdullah bin es Ali selam ve selam bayram namazını kıldırdıktan sonra isteyen gitsin isteyen de oturup hutbeyi dinlesin buyurdu. 1572 Ebu Rimse'den Ali sallallahu ve hutbe okurken gördüm üzerinde yeşil iki hırka vardı. 1573 Ebu Kahil el Ahmes'den Ahmed'sinden Ali ve bir deve üzerinde hutbe okurken gördüm. Bilal-i Habeşi de devenin yularlarını tutuyordu. 1574 Simak'tan Cabir'e ve vesselam hutbeyi ayakta mı okurdu diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbeyi ayakta okur sonra biraz oturur tekrar kalkardı diye cevap verdi. 1575 Cabir'den bir bayramda Resulullah ile beraber namazda bulundum. Hutbu okumadan namaza başladı. Namaz için ne kavmet getirdi ne de ezan okuttu. Namaz bitince Bilal'e dayanarak ayağa kalktı. Allah'a hamdü sena etti. Cemaate vaaz-ı bulundu. Ve onları Allah'a karşı itaatkar olmaya teşvik etti. Sonra Bilal'i de yanlararak kadınları yanına gitti. Onları Allah'a muhalefetten korkmayı emretti. Vaaz-ı bulundu. Allahu hamdü senadan sonra kadınları da Allah'a itaatker olmaya teşvik etti. Sadaka verin. Çünkü sizlerin çoğu cehennem odunudur buyurdu. Bunun üzerine ileri gelenlerden olmayan esmer bir kadın, "Niçin ya Resulullah?" dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem "Çok şikayet ediyorsunuz ve kocalarınıza karşı küfrana nimette bulunuyorsunuz." diye mukabele edince kadınlar gerdanlıklarını, küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp sadaka olarak Bilal'in torbasına atmaya başladılar. 1576 Ebu Said El Hudri'den ve Selam Kurban ve Ramazan bayramı günleri Namazgaha çıkar Ashab'a namaz kıldırır ikinci rekat oturduktan sonra selam verir Daha sonra kalkar Oturan ashab'a karşı dönerdi Eğer bir yere elçi göndermesi gerekiyorsa Bunu cemaata bildirir Böyle bir şey yoksa Cemaata sadaka vermelerini emrederek Üç defa sadaka verin Sadaka verenlerin ekserisi kadınlar olurdu 1577 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam imam hutbe okurken yanındakine sus dersen hutbeyi ihlal etmiş olursun 1578 Cabir'den Cabir bin Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve selam hutbesinde Allah'a hamd ettikten sonra ve onu layıkıyla vecihiyle seda et, sena ettikten sonra şöyle buyururdu. Allah'ın hidayeti erdirdini kimse saptıramaz sapıttığını da kimse hidayet erdiremez sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı yolların en güzeli Muhammed'in yolu amellerin en şerlisi sonradan uydurulanlardır her sonradan uydurulan bidat her bidat sapıklık her sapıklık da cehennemliktir daha sonra iki parmağını birleştirerek şöyle dedi kıyametle ben şöyle gönderildim Kıyametten bahsettiği zaman yanakları kızarır, sesi yükselir, şiddeti artardı. Sanki orduya bir tehlikeye haber veren kumandan gibi bir tavır takınırdı. Akşama sabaha o sizin başınıza gelecekler ve devamla bir miras bırakanın mirası aile ifradı içindir. Borç bırakarak ölenin borcunu ödemek ve yetim bırakarak ölenin yetimlerine bakmak bana aittir. Müminlerin böyle işlerini görmeye ben daha layıkım buyururdu. 1579 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam bayram günü çıkar, iki rekat namaz kılar sonra o hutbe okur, hutbede sadaka verilmesine emrederdi. Sadaka verenlerin ekserisi kadınlar olurdu. Bir ihtiyacı olursa veyahut da bir heyeti göndermek isterse cemaate söyler, böyle bir şey yoksa dönüp giderdi. 1580 İbn Abbas'tan Orucun zekatını ödeyin. Bunun üzerine cemaat birbirine bakmaya başladı. Daha sonra Burada Medine'li kim var dedi ve devamla kardeşlerinize varın onlara öğretin. Onlar Resulullah'ın küçük, büyük, hür, kele, erkek ve kadın herkesin sadakayı fıtır olarak ya yarım sağı ya yarım sağı hurma veyahut da bir sağı arpa vermesini emrettiğini bilmiyorlar buyurdu. 1581 Bera'dan Aleyhisselatü Vesselam Kurban Bayramı günü namazdan sonra bize bir hutbu okudu ve şöyle buyurdu. Kurban Bayramı namazımızı kılan, kurbanımızı kesen Allah'a karşı vazifesini yerine getirmiş olur. Bayram namazından önce kurban kesmiş olan kimse et için hayvan kesmiş demektir. Bu hutbe üzerine Ebu, Ebu Bürde bin Dinar Resulullah Ben bugün yeme içme günü olduğunu düşünerek namazdan önce kurbanı kestim. Etten kendim yediğim gibi aile efradına ve komşularıma da yedirdim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o sadece etlik için kesilmiş olur. Bayram namazından önce kestiğin koyunun kurban olmadığını öğrenen Ebu Bürde. Benim iki koyundan daha fazla eti çıkacak olan bir kuzum var onu kessem olur mu dedi. Evet fakat senden sonra hiç kimse için böyle bir şey olmaz diye cevap verdi. 1582 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü ve ile beraber namaz kıldım. Namazı da hutbesi de normal uzunlukta idi. 1583 Cabir bin Semure'den a.s. ayakta hutbe okurken gördüm birinci hutbeden sonra hiç konuşmadan biraz oturuyor sonra tekrar kalkıp ikinci hutbeyi okuyordu kim sana Resulullah'ın oturarak hutbe okuduğunu söylerse ona inanma 1584 yine aynı 1585 İbni Bureyde babasından naklediyor a.s. minberde hutbe okurken Hasan ile Hüseyin geliverdi Üzerlerinde kırmızı gömlekler vardı. Yürürken tökezliyorlardı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam hemen minberden indi, onları kucağına aldı ve Allahu Teala manlarınız ve evlatlarınız sizler için birer imtihan vasıtasıdır demekle ne kadar doğru söylemiş. Bunların yürürken gömleklerine basarak tökezlediklerini gördüm, dayanamadım, inip onları kucağıma aldım buyurdu. 1586 Abdurrahman bin Abis'ten bir adamın İbn Abbas'a Resulullah ile beraber bulundun mu diye sorduğunu işittim. O da evet eğer o akrabam olmasaydı küçük olduğum için beraber olamayacaktım. ve Sellem Kesir bin Salt'ın evine yanına geldi. Namaz kıldı sonra hutbe uykudu sonra kadınlara gelip onlara vaaz nasihatta bulundu ve sadaka vermelerini emretti. Bunun üzerine kadınlar başladılar ellerini yüzüklerini götürüp bunları çıkararak bilanın torbasına atmaya. 1587 İbn Abbas'dan ve Vesselam bayram günü iki rekat bayram namazı kılar. Ondan ne önce ne de sonra başka namaz kılmazdı. 1588 Enes'ten kurban bayramı günü ve Vesselam bize hutbe okuduktan sonra dönüp iki koç kesti. 1589 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü namaz namazgahta ya bir koç veya bir deve kurban keserdi. 1590 Numan Bin Beşir'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma ve bayram namazında Ala veya Gaşiye surelerini okurdu. Cuma ve bayram namazları Aynı güne rastlarsa yine aynı sureleri Okurdu. 1591 Zeyd Bin Erkam'a Bayramlarda Resulullah ile beraber Bulundun mu diye sorulduğunda O da bulundum Peygamber Aleyhisselam Sabahleyin bayram namazını kıldırdı. Sonra Cuma'ya gelmememize Müsaade etti diye cevap verdi 1592 yine aynı 1593 Urve'den Ayşe annemizden naklediyor iki cariye Ayşe'nin yanında tef çalarken Resulullah içeri girdi Ebu Bekir hemen cariyeleri azarlayıp def etmek istedi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam dokunma her toplumun bir bayramı var buyurdu 1594 Ayşe annemizden Bayram günü sudanlar geldi. Peygamberin önünde gösteri yaptılar. Beni de çağırdı. Omuzunun üzerinden onları seyrettim. Kendimi ayrılmak isteyinceye kadar onlara seyrettim. 1595 Ayşe annemizden, Ayşe annemizden mescitte gösteri yapan habeşleri seyrederken Ali Sılat ve Selam beni ridasini örtüyordu. Ben bıkıncaya kadar onları seyrettim. Onun için siz de genç kızların eğlence olan düşkünlüklerini anlayışla karşılayın. 1596 Ebu Hureylden, Habeşler mescitte gösteri yaparlarken Ömer geldi. Hemen onlara dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine Ömer dokunma. Onlar beni erdifedir. Buyurdu. 1597 Ayşe annemizden, yine tefçelan kızların şeyi. 1598 Abdullah bin Ömerden, Ali sallallahu aleyhi ve sellem Nafileleri evlerinizde kılın da oraları kabirlere benzetmeyin buyurdu. 1599 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam mescitte hasırdan bir oda yaptı. Geceleri orada namaz kılardı. Bu namaza devam eden cemaat gittikçe kalabalıklaştı. Bir gece peygamberin sesini duyamayınca uyuyakaldığını zannederek çıkarmak için öksürmeye başladılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorsunuz? Bu namazın size farz olmasından korktum. Eğer farz olursa kılamazsınız. Onun için ey cemaat tehcid evlerde kılın. Faz namazlar hariç kişinin kıldığı namazların en hayırlısı evinde kıldığı namazlardır buyurdu. 1600 yine aynı 1601 saat bin Hicr'dan İbn Abbas'tan karşılaştım. Ona Ali sallallahu aleyhi ve vitrini sordum. Sen Ayşe'ye git ona sor dedi. Giderken Hakim bin Eflah'a rastladım onu da götürdüm. O ben gitmem çünkü ben ona şu iki grup arasında cereyan eden olaylarla ilgili bir şey söylememesini emrettim. Fakat o dinlemedi dedi. Yemin verdim bunun üzerine benimle o da geldi. Ayşe'nin huzuruna girince Hakim için yanındaki kim dedi? Sa'd bin Hişam dedi. Hangi Hişam dedi? Amrın oğlu deyince Amır'a rahmet okudu. Amr ne iyi insandı dedi. Müminlerin annesi bana Resulullah'ın ahlakından bahset dedim. Kur'an okumuyor musun dedi. Okuyorum dedim. Onun ahlakı Kur'an'dır dedi. Tam kalkacaktım. Resulullah'ın gece namazını nasıl kılardı diye sordum. Ya eyyuhel Müzemmil suresini okumuyor musun dedi. Okuyorum dedim. Aziz ve celil olan Allah bu surenin başında gece namazını farz kıldı. Bunun için peygamber ve ashabı bir sene bu namaz kıldılar. Namazda ayakları şişerdi. Nihayet Aziz ve Celil olan Allah, 12 ay sonra surenin sonunu da inzal etti. Bu emirde hafifleyerek gece namazı önce farzken sonra nafile oldu dedi. Yine tam kalkacağım sırada Resulullah'ın nasıl vitir kıldığını sordum. Müminlerin annesi, biz misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Aziz ve Celil olan Allah, gece onun ne zaman kalkmasını isterse o zaman kaldırırdı. O da dişlerini misvaklar, abdest alır. Ve hiç teşebbütte oturmadan 8 rekat damaz kılar. 8. rekatta oturur. Aziz ve Celil olan Allah'a zikreder, dua eder ve bize işittirerek selam verir. Daha sonra oturduğu yerden 2 rekat daha kılar. Bu selamdan sonra da 1 rekat daha kılardı. Böylece 11 rekat kılmış olurdu. Yavrum, Resulullah yaşlandığı ve biraz şişmanladığı zaman 7 rekat vitir kılar. Selam verdikten sonra da oturduğu yerden 2 rekat daha kılar. Böylece kıldığı rekatların sayısı 9 olurdu. Yavrum Resulullah bir namaza başladığı zaman onu devamlı kılmayı severdi. Onun gece namaz kılmasına uyku, hastalık ve ağrı gibi bir şey engel olursa gündüz 12 rekat kılardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gecede Kur'an'ın tamamını okuduğunu, sabaha kadar bütün gece ibadetle geçirdiğini ve Ramazan'dan başka hiçbir ayın tamamını oruçla geçirdiğini görmedim. Tekrar İbn Abbas'a gelip Ayşe'nin anlattıklarını söyledim. Doğru eğer ben de gelseydim ağzına girercesine söylediklerini dinlerdim dedi. 1602 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Ramazan orucunu tutmanın farz olduğuna inanarak ve sırf Allah rızasını oruç tutan kimsenin geçmiş günahları affedilir. 1603 Ebu Hureyre'den Ali ve Vesselam kim Ramazan orucunu inanarak ve Allah Azze ve Celle'nin uzdasını gözeterek tutarsa geçmiş günahları affolunur. 1604 Ayşe annemizden Ali sallatü Vesselam bir gece namazını kıldı, cemaatten onunla beraber. Cemaat de onunla beraber kıldı. Ertesi gece kıldığı namazdan cemaat bir hayli çoğaldı. Üçüncü veya dördüncü gecelerde cemaat yine toplandı fakat Aleyhisselatü Vesselam odasından çıkmadı. Sabah olunca şöyle buyurdu. Geldiğinizi duydum fakat bu namazın size farz olmasından korktuğum için çıkmadım. Bu olay Ramazan ayında cereyan etti. 1605 Ebu Zerden Ramazan'da Aleyhisselatü Vesselam'dan beraber oruç tuttuk. Ay sonuna yedi gün kalıncaya kadar bize gece namazı kıldırmadı. Son yedinci gece gecenin üçte biri sürünce bize gece namazı kıldırdı. Son altıncı gece yine kıldırmadı. Son beşinci gece bütün gece yarısı bize gece namazı teheccüd kıldırdı. Ben ya Resulullah, bu gecenin geri kalanında da bize namaz kıldırsanız dedim. İmam namazı bırakıncaya kadar onunla namaz kılan kimseye Allah bütün geceyi ihya etmiş gibi sevap verir buyurdu. Daha sonra ay sonuna 3 gün kalıncaya kadar bize tekrar teheccüd kıldırmadı. Sonra gece bütün aile efradını ve hanımlarını da toplayıp bize teheccüd kıldırdı. O kadar uzattı ki sahuru geciktireceğimizden korktuk. 1606 yine aynı. 1607 Ebu Kureyla'da Aleyhisselatü Vesselam sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun başına üç düğüm atar. Her düğümde uyu diye eliyle vurur. Eğer uyanır, Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Abdest alırsa diğer düğüm çözülür. Gece namazında kılarsa bütün düğümler çözülür. Böylece kul temiz kalpli ve enerjik olarak sabahlar. Aksi takdirde fena ruhlu ve tembel olarak sabahlar. 1608 Abdullah'tan Abdullah'dan a.s.m'in yanında bir adamın gece sabaha kadar uyuduğu söylendi. Aleyhissalatü vesselam da o adam şeytanın kulaklarına işediği gibidir. İşediği biridir buyurdu. 1609 Abdullah'tan bir adam ya Resulullah falan namaz kılmadan sabaha kadar uyudu dendi. sallatü vesselam onun kulaklarına şeytan işedi buyurdu. 1610 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam gece kalkıp teheccüd kılan, hanımını da kaldıran kalkmazsa yüzüne su serperek onu uyandıran adama Allah'a merhamet etsin gece kalkıp teheccüd kılan, kocasını da uyandıran uyanmazsa yüzüne su serperek onu uyandıran kadına da Allah'a merhamet etsin. Amin 1611 Ali bin Ebu Talip'ten bir gece aleyhissalatü vesselam bana vefatmaya gelerek namaz kılmıyor musunuz dedi. Ben ya Resulullah İdaremiz Allah'ın elinde. Eğer o kılmamızı isterse kıldırır dedim. Ben bunu söyledikten sonra Ali sallallahu aleyhi ve döndü gitti. Giderken de yanlarına vurarak insan ne kadar münakaşacı dedi. 1612 yine aynı. 1613 Ebuhureyri'den Ali sallallahu aleyhi ve Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Ramazan'dan sonra namazların en faziletlisi de teheccüd namazıdır buyurdu. 1614 Humeyd bin Abdurrahman'dan Ali ve selam farzlardan sonra namazların en fazileti teheccüd namazı. Ramazan orucundan sonra da oruçların en fazileti Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurdu. 1615 Ebu Zer'den Ali selamet ve selam üç kimse var ki aziz ve celil olan Allah onları sever. Bir adam tanamadığı bir gruba gider. Allah'ın adını vererek onlardan bir şey isterse ve onlar vermediği zaman işlerinden biri gerileyip o adamı aziz ve cell olan Allah'la kendisinden başka hiç kimsenin bilemeyeceği şekilde gizlice verirse işte o veren adam Allah'ın sevdiği üç kişiden biridir. Gece yolculuğa çıkıp da konaklayan bir grup arasında uykunun hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği bir zamanda herkesin başını yastığa koyduğu bir anda kalkıp Allah'a dua eden ve onun ayetlerini okuyan adam da Allah'ın sevdiği üç kişiden ikincisidir. Bir müfrezeye katılıp da bozguna uğradıkları zaman şehit edilinceye veya fetih müesser oluncaya kadar ilerleyen kimse de Allah'ın sevdiği üç grup insandan biridir. 1616 Mesluk'tan Ayşe Peygamber aleyhisselamın en çok sevdiği amel hangisi dedim. Devamlı yapılandı dedi. Gece namazını ne zaman kılardı dedim. Bağıranın feryadını, horozun sesini duyduğu zaman dedi. 1617 Asım bin Hümeyt'ten Ayşe'ye Resulullah gece namazından önce neler okurdu diye sordum. Daha önce hiç kimsenin sormadığı bir şeyi sordum. Resulullah on defa tekbir alır, on defa hamd eder, on defa tesbih eder, on defa tehlilde bulunur, on defa istiğfar eder ve şu duayı okurdu. Allah'ım beni affet, beni doğru yola ilet, bana rızık ver, bana afiyet ver. Kıyamet günü yerimin dar olmasından Allah'a sığınırım. Amin ya Rabbi. 1618 Rabia bin Kaab el Eslemiden, Ali ve vesselam'ın odasına odası yanında geceledim. Gece namaza kalktığı zaman uzun uzun Subhanallahi Rabbil Alemin ve Subhanallah ve bihamdihi dediğini duydum. 1619 İbnan Bastan Ali ve vesselam gece teheccüd namazına kalktığı zaman şöyle dua etti. Allah'ım, ham sanadır. Semaların, yerin ve oralarda bulunan her şeyin nuru sensin. Hamd senin elindedir. Hamd senin içindir. Gökleri, yeri ve orada bulunanların istediğin gibi var etmeye, yok etmeye muhtedir olan sensin. Hamd senin içindir. Sen haksın. Vadin hak. Cennet hak. Cehennem hak. Kıyamet hak. Peygamberler hak. Muhammed hak. Sana boyun eğdim. Sana güvenip dayandım. Sana iman ettim senin delillerinle mücadele ettim hakkı inkar edenleri sana havale ettim yaptığım ve yapacağım gizli ve aşikar günahlarımı affet takdim eden de tehir eden de sensin senden başka ilah yok hata ve isyandan dönüş ibadet ve taada güç yetiştirmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür amin ya Rabbi 1620 Abdullah bin Abbas'tan bir gece teyzem Ümmül Meymunenin yanında kaldım. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın hanımının aynı yastıkta yattık. Resulullah gece yarısına kadar uyudu. Tam gece yarısı mı yoksa biraz sonra mıydı, önce miydi bilmiyorum. Aleyhisselam Vesselam uyandı. Hemen oturup uykusunun açılması için ellerini yüzüne sürdü. Alimran Suresinin son ayetini okudu. on ayetini okudu. Sonra kalkarak asılı duran kırbayı aldı ve güzelce bir abdest aldı. Daha sonra namaza durdu. Ben de kalkıp aynı şeyleri yaptım. Gittim yanına durdum. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sağ elini başıma koyup sağ kulağımı bükmeye başladı. İki rekat namaz kıldı. 2 rekat, rekat, iki rekat, iki rekat, iki rekat, iki rekat daha kıldı. Sonra bir rekat vitir kılıp müezzin gelinceye kadar yattı. Bunun üzerine kısa iki rekat daha kıldı. 1621 Kuzeyfe'den aleyhissalatü vesselam gece t kalktığı zaman dişlerini misvaklardı. 1622 bu zeyfeden yine aynı. 1623 ve 24 yine aynı. 1625 Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan Ayşe annemize Resulullah'ın namaza nasıl başladığını sordum. Gece kalktığı zaman namaza şöyle başlardı. Allah'ım! Ey Cibril'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi, gökleri ve yeri yaratan, görüneni ve görünmeyeni bilen Kullarının ihtilaf ettikleri konularda kesin hükmü sen verisin. Allah'ım beni hidayette daim eyle. Amin. Sen dilediğine doğru yolu gösterirsin diye cevap verdi. 1626 Humeyd bin Abdurrahman bin Affan. Asap'tan bir adam Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir yolculukta bulunuyordum. Namazı nasıl kıldığını görmek için gözetledim. Yatsı namazını kıldıktan sonra gecenin uzunca bir kısmını yatarak geçirdi. Sonra uyanıp ufka bakarak şu ayet-i okudu. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, sen ateşe soktuğun kimseleri rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz... Rabbınıza iman edin diye çağıranı işittik ve iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Amin. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle al Rabbimiz. Amin. Peygamberlerine vaat ettiklerini bize de ver. Amin. Kıyamet günü bizi rezil etme. Amin. Hiç şüphesiz sen vaadinden... Alimran 191 ve 193 Sonra da elini döşeğine uzatıp oradan misvanı aldı. Yanındaki kaptan bir bardağı su koydu, dişlerini misvakladı, kalkıp namaza durdu. Zannedersem uyuduğu sure kadar namazda durdu, tekrar yattı. Namaz kıldığı sure kadar da uyuduktan sonra tekrar uyandı. İlk kalktığından yaptıklarını aynen yaptı, okuduğu ayeti de tekrar okudu. Peygamber aleyhisselam fecirden önce tam üç defa böyle yaptı. 1627 Enes'ten ve Selamı namazda görmek istediğimiz zaman onu mutlaka namazda görürdük. Uyurken görmek istediğimiz zaman da uykuda görürdük. 1628 Yağla bin Memlek Ümmü Resulullah'ın gece namazından sordu. O da o yatsıyı kılar, tesbihten sonra istediği kadar gece namazı kılar. Ondan sonra yatar, namaz kıldığı süre kadar uyuduktan sonra uyanır. Tekrar uyuduğu süre kadar namazı kılar. Sonra kıldığı namaz teheccüd sabaha karşı olurdu. 1629 yine aynı. 1630 Abdullah bin Amur bin Aslan. Aleyhisselatü Vesselam aziz ve cell olan Allah'ın en çok sevdiği oruç Davut Aleyhisselam'ın tuttuğu gibi tutulan oruçtur. O bir gün tutar bir gün tutmazdı. Allah'ın en çok sevdiği namazda yine Davut'un kıldığı namaz gibi kılınan namazdır. O gece yarısına kadar uyur. Gecenin üçte birini namazla geçirir. Altıda birini de tekrar uykuyla geçirirdi. 1631 Enes'ten Ali Selam ve miraç için Kudüs'e götürüldüğüm gece, kırmızı bir kum yığınının yanında Musa'nın yanına vardım, kavrinde namaz kılıyordum. 1632 ve 1637 Enes'ten Ali Selam ve Musa Ali vardım, kırmızı bir kum yığınının yanında namazda kıyamda duruyordu 1638 Abdullah bin Habbab bin Eret'ten ve vesselamla beraber Bedir savaşında bulunan babamdan naklediyorum babam bir gün bütün gece ta fecde kadar Resulullah'ı gözetlemiş Resulullah selamı verince babam Habbab'ın yanına gelerek anam babam sana feda olsun ya Resulullah bu gece şimdiye kadar hiç görmediğim bir şekilde namaz kıldın deyince ve vesselam evet o korku ve ümit namazıydı Aziz ve celil olan Allah'tan üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi. Aziz ve celil olan Rabbim'den bizden önceki ümmetler gibi bizi de helak etmemesini istedim, kabul etti. Aziz ve celil olan Rabbim'den düşmanlarımızın bize galip gelmemelerini istedim, onu da kabul etti. Rabbim'den bizleri birbirimize vurdurarak fırkılara ayırmamasını istedim, onu kabul etmedi. 1639 Mesluk'tan Hz. Ayşe şöyle anlattı Ramazanın son 10 günü girince Aleyhisselatü Vesselam geceleri ihya etti aile efradını da geceleri ihya etmeleri için uyandırdı. Bu esnada kendisi de hanımlarının yataklarına varmıyordu 1640 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam gecenin ilk kısmında uyur sonunu da ibadetle geçirirdi. 1641 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bir gecede Kur'an'ı hatmettiğini bilmiyorum. Sabaha kadar namaz kıldığını da bilmiyorum. Ramazanın dışında onun hiçbir ayın tamamını da oruçla geçirdiğini bilmiyorum. 1642 yine aynı. 1643 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam mescide girdi. Orada iki sütun arasında gerilmiş bir ip gördü. Bu nedir dedi? Zeynep'in Namaz kılarken ayakta duramayacak kadar yorulunca ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine çözün onu. Sizden birisi ayakta kılabildiği zaman ayakta kılsın, yorulunca da oturarak kılsın buyurdu. 1644 Mugure bin Şube'den Aleyhisselatü Vesselam ayakları şişinceye kadar kıyamda dururdu. Bunun üzerine kendisine halbuki Allah yaptığın ve yapacağın günahları affetti denildiğinde şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu. 1645 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. 1646 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam gece uzun uzun namaz kılardı. Namazı ayakta başladığı zaman rukuyla da ayakta yapardı. Namazı oturduğu yerden kılıyorsa rukuyla da oturduğu yerden yapardı. 1647, 1648, 1649, 1650, aynı 1651 saat bin Hişam bin Amır'dan Medine'ye geldim. Ayşe'nin Nur'una vardım. Sen kimsin dedi. Hişam bin Amr'ın oğlu Saad'ım dedim ve daha önce Ayşe annemize sorduğu gece namazını haber veriyorum. 1652 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken beni öpmekten çekinmezdi. Hayatının son zamanlarında kıldığı nafilelerin ekserisini oturarak kılardı. Yalnız farzları ayakta kılardı. Onun en çok sevdiği amel az da olsa kulun devamlı olarak yaptığı amellerdi. 1653 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam vefatından önce farzları dışında kaldığı namazları ekserisini oturarak kıldı. 1654 yine aynı. 1655 1656 1657 aynı 1658 annemizden vefatından bir yıl öncesine kadar aleyhissalatü vesselamın oturarak namaz kıldığını görmedim son zamanlarında o namazı oturarak kılar ve sureyi de ağır ağır okurdu sanki sure okuduğundan daha uzunmuş gibi olurdu 1659 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve oturarak namaz kılarken gördüm. Bunun üzerine sen oturarak kılanın, namazı ayakta kılanın namaza nispetle yarım olduğunu söylediğin bana anlatıldı. Halbuki siz de oturarak kılıyorsunuz dedim. Evet fakat benim bu durumum sizden birinin gibi değil buyurdu. 1660 İmran bin Hüseyin'den Ali sallallahu aleyhi ve oturarak da namaz kılanın durumunu sordum. Ayakta kılanın namazı en eftaldır. Oturarak kılan ayakta kılanın aldığı ecrin yarısını alır. Yatarak kılan da oturarak kılanın aldığı ecrin yarısını alır buyurdu. 1661 Ayşe Ali Aleyhisselatü Vesselam'ı bağdaş kurmuş oturarak namaz kılarken gördüm. 1662 Abdullah bin Ebu Kays'tan Hazreti Ayşe'ye Teyettüt namazında Resulullah'ın cehreni yoksa gizli mi okuduğunu sordum. Her iki türlü de okudu. O bazen cehren bazen gizli okurdu. 1661 Ukbe bin Amr'dan ve Vesselam Kur'an'ı sesli okuyan herkesin görebileceği bir şekilde sadaka veren gibidir. Kur'an'ı sessiz okuyan da gizlice sadaka veren kimse gibidir buyurdu. 1664 Huzeyfe'den ve Vesselam'la beraber bir teheccüd namazı kıldım. Zammu sure olarak Bakara suresinden başladı. 100 ayet okuduktan sonra ruku yapar gibi diye baktım yapmadı. 200 ayet okuduktan sonra ruku yapar diye baktım yine yapmadı. 1 rekatta Bakara suresinin tamamını okuyacak herhalde diye düşündüm. Bakara'dan sonra Nisa suresine başladı onu bitirdi. Bu sefer de Alimran suresine geçti. Ağır ağır onu dokudu. Tesbih ayetine gelince Allah'a tesbih eder. İstek ayetine gelince talepte bulunur sığınma emreden bir ayete geldiği zaman da sığınırdı. Bu üç sureyi okuduktan sonra Ruki'ye gitti. Ruki'de Subhan Rabbiyel Azim dedi. Rukusu da kıyamı gibi uzun sürdü. Ruküden başını kaldırınca da Semallahülmen Hamid'e dedi. Ruku ile secde arasındaki bu kıyamı Ruki'den biraz daha kısaydı. Sonra secdeye gitti. Secde'de Subhan Rabbiyel Ala dedi. Secdesinin uzunluğunu da rukusunun uzunluğuna yakındı. 1665 yine aynı bu namazdan sonra Bilal geldi sabah namazına davet etti. 1666 İbn Ömer'den Peygamber aleyhisselam gece ve gündüz kılınan nafileler ikişer rekat ikişer rekat olarak kılınır buyurdu. 1667 yine aynı 1668 yine aynı teheccüd namazı iki rekat sabah olmasından korktuğu zaman vitri tek rekat kıl buyurdu. Yine 1669'dan 1700 1674'e kadar yine aynı Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam gece namazlarını iki rekat iki rekat kıldı. 1675 Ali'den Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam kıldıktan sonra ey ehli Kuran vitir kılın çünkü aziz ve celil olan Allah vitirdir. Vitri sever buyurdu. 1676 Ali'den, vitir namazı diğer farz namazlar gibi Allah tarafından emredilmemiştir. Fakat o Resulullah'ın devam ettiği bir sünnettir. 1677 Ebu Hureyre'den, Dostum Allah'ın rahmeti ve selamet onun üzerine olsun bana üç şeyi tavsiye etti. Vitir namazından sonra uyku, her ayın üç gününde oruç tutmayı ve iki rekat kuşluk namazı kılmayı. 1678 Ebu Hureyre'den yine aynı, 1679 Kays bin Talk'tan. Babam Talg Ali bir Ramazan günü bizi ziyaret etti. Akşam bizde kaldı. O gece bize gece namazlarını ve vitri kıldırdı. Sonra mescide giderek arkadaşlarına namaz kıldırdı. Sonra vitir namazına gelince bir adam öne geçirerek cemaata vitir kıldırdı. Çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gecede iki vitir kılınmaz buyurduğunu duydum dedi. 1680 Ayşe annemizden gecenin ilk kısmında uyur sonra kalkar namaz kılar sahur vakti gelince vitri kılardı daha sonra yatağına gelir eğer cinsi münasebet yapmak istiyorsa yatağına değil hanımlarının yanına giderdi sabah ezanını duyunca derhal kalkar cünüpse gusleder değilse abdest alır namaza çıkardı evet. 1681 Ayşe annemizden ve vesselam vitri gecenin ilk kısmında da sonunda da ortasında da kıldı ancak yaşlandığı zaman sahura sahurda kılardı 1682 bin ömerden gece tevecüt kılan son rekatı vitir olarak kılın. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti. 1683 Ebu Said el-Hudri'den Ali sallallahu aleyhi ve vitirle ilgili bir soru soruldu. Ali sallallahu aleyhi ve vitri şafak sökmeden önce kılın buyurdu. 1684 Ebu Said el-Hudri'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem vitri tan yeri ağarmadan önce kılınız buyurdu. 1685 Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve uyuya kaldı. Sabah namazına kalkamadı. Güneş doğdu. Daha sonra namaz kıldı. 1686 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve deve üzerinde vitir kıldı. 1687, 1688 yine aynı. 1689, 90 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve vitir namazı tektir. Gecenin sonunda kılınır. 1691 aynı. 1692 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam gece namazını ikişer ikişer kıldı. Bitirmek istediği zaman tek rüket olarak kıl. Böylece kıldığın vitir yerine geçer buyurdu. 1693 yine aynı. 1694 aynı. 1695 ve 96 aynı. Namazdan sonra sağ üzerine yan üzerine yatardı. 1697 Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan Müminlerin annesi Ayşe'ye Resulullah'ın Ramazan'da kıldığı namazdan sordum. Resulullah namazda diğer namazlarda da 11 rekattan fazla kılmadı. Dört kılar uzunluğundan ve kılınışının güzelliğinden hiç sorma. Sonra dört daha kılar, bunların kılınış güzelliği ve uzunluğundan sorma. Daha sonra da 3 rekat kılar. Ya Resulallah vitir namazını kılmadan önce uyuyor musunuz dedim. Ayşe gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyurdu. 1698 Ayşe Annemiz'den Aleyhisselatü Vesselam vitir namazının ikinci rekatında selam vermezdi. 1695 1699 Ubey bin Ka'f'dan Aleyhisselatü Vesselam vitri 3 kılar birinci rekatta ala ikinci de kafirin, üçüncü de İhlas suresini okur, sonra rukiye gitmeden dua okurdu. Namazı bitirdikten sonra üç defa Subhanel Melek'il Kuddus der ve son olarak söylediğini uzatırdı. 1700 aynı, 1701 yine aynı. 1702 ve 3 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam vitir namazını 3 kılardı. Birinci rekat da ikinci de âlâ, kafirin, üçüncü de ihlası okurdu. 1704 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam gece kalktı, dişlerini misvakladı, sonra iki rekat namaz kıldı, sonra uyudu, kalkıp tekrar dişlerini misvakladı, abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, sonra üç rekat vitir namazı kıldı, sonra iki daha kıldı. 1706 İbn Abbas'dan Aleyhisselatü Vesselam uyandı, dişlerini misvakladı. 1707 İbn Abbas'dan Aleyhisselatü Vesselam geceleri 8 rekat teyatçüt kılar, 3 rekat da vitir kılardı. Sabah namazından önce de 2 rekat kılardı. 1708 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam 13 rekat vitir kıldı. Yaşlanıp zayıflayınca 7 rekat kılmaya başladı. 1709 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam geceleri 9 vekat namaz kılardı. Yaşlanıp ağırlaşınca 7 kıldı. 1710 Ebu Eyyub'den aleyhissalatü vesselam vitir haktır. Dileyen 7, dileyen 5, dileyen 3 kılsın. Dileyen de 1 kılsın buyurdu. 1711 yine aynı. 1712 1713 yine aynı. 1714 Ümmü Seleme'den Ali Aleyhisselatü Vesselam vitri 5 rekat olarak kılardı. 7 rekatta kılardı. Ancak rekatlar arasında ne selam verirdi ne de konuşurdu. 1715 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam vitri 7 veya 5 rekat olarak kılar. Bitirinceye kadar hiç selam vermezdi. 1716 Miksem'den vitri namazı 7 rekattır. 5 rekattadan aşağı kılınmaz. 1717 Ayşe Annemiz'den Aleyhisselatü Vesselam vitri 5 kılar ve bitirinceye kadar hiçbir teşevihte oturmazdı. 1.5 milyon 1718 Ayşe annemizden ve Vesselam yaşlandığı ve şimanladığı zaman bitir namazını 7 rekat kıldı bitirinceye kadar arada hiçbir teşebbüte oturmadı 7 rekat kılıp selam verdikten sonra oturduğu yerden 2 rekat daha kılardı yavrum böylece 9 rekat kaldı ve Vesselam bir namaza başladığı zaman onu devamlı olarak kılardı 1719 Ayşe annemizden ve Selam vitri 9 rekat kıldığı zaman sadece 8. rekatte oturur. Allah'a hamd eder, onu zikreder, dua eder. Selam vermeden kıyama kalkıp 9. rekatı kılardı. 9. rekatın teşebbütüne oturunca aziz ve cell olan Allah'ı zikreder, dua eder sonra da bize iştirerek selam verir. Daha sonra oturduğu yerden 2 rekat namaz daha kılardı. Yaşlandığı ve zayıfladığı zaman vetri 7 rekat kıldı. Altıncı rekatta teşehhüdde oturur selam vermeden kıyama kalkarak 7. rekatı da kılar. Ondan sonra selam verirdi. Daha sonra oturduğu yerden iki rekat daha namaz kılar. Sabah namazının sünnetini kılardı. 1720 saat bin Hişam Ayşe annemizden naklediyor. Biz Resulullah'ın misvakını abdest suyunu hazırlardık. Gece aziz ve celil olan Allah onu dilediği zaman kaldırır. O da hemen dişlerini misvaklar, abdest alır ve 8. rekata kadar hiçbir teşehhüt oturmadan 9 rekat namaz kılardı. Ali sallallahu aleyhi ve sellem 8. rekatın Allah'a Allahu de Resul'üne salavat getirir, dua eder ve selam vermeden 9. rekatın kıyamına kalkardı. 9. rekatı kıldıktan sonra kadya ahireye oturur. 8. rekatın teşehhüdünde okuduklarını okuyarak Allahu hamdeder. Peygamberine salavat getirir, dua eder ve sonra da bize işittirecek şekilde selam verirdi. Daha sonra da oturduğu yerden iki rekat daha namaz kılardı. 1721 yine aynı. 1722 23, 24, 25 26 yine aynı. 1727 Ümmü selameden yine aynı. 1728 1728 Ebu Mütlez'den Ebu Musa Mekke ile Medine arasındaydı. Yatsı namazını iki rekat olarak kıldı. Sonra kalkıp bir rekata vitir kıldı. Vitir namazında Nisa suresinden 100 ayet okudu. Ben de onun yolundan ayrılmak istemedim. Resulullah'ın okuduklarını ben de okudum dedi. 1729 Ubey bin Kaab'dan ve vesselam vitir namazında âlâ kafirun ve İhlas suresini okur. Selam verdiği zaman 3 defa Melekül kuttûs derdi. 1730 ve 31 yine aynı. 1732, 33, 34, 35 ve 36, 37, 38, 39 aynı. 1740 aynı. 1741, 42, 43 ve 44 aynı. 1745 Hazreti Hasan'dan Aleyhisselatü Vesselam bana vitir namazında kunut duası olarak okumam için şu duayı öğretti. Allah'ım hidayet ettiğim kimselerle beraber bana da hidayet et. Amin. Beni de afiyet verdiklerinin arasına al. Amin. Beni de velisi olduğun kimseler arasına koy. Amin. Verdiklerini bereketli kıl. Hükümlerinin şerlerinden beni koru. Sen hükmedersin sana hükmolunmaz senin veli olduğun kimse zelil olmaz, kutsalsın ey Rabbimiz yücesin, Amin. 1746 yine aynı, 1747 Ali bin Ebi Talip'ten, aleyhissalatü vesselam vitir namazının sonunda şu duayı okurdu Allah'ım ben senin gazabından zana sığınır, azabından affına sığınır, senden yine sana sığınırım, senin senalarını sayamam, sen kendini sena ettiğin gibisin, amin ya Rabbi 1748 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasının dışında hiçbir duada ellerini kaldırmazdı. 1749 Ayşe Annemiz'de Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazıyla sabah namazının arasında 11 rekat namaz kılardı. Yatsı namazıyla 2 rekatlık sabah namazı bunların dışındadır. Kılman bu 11 rekattan sonra Vitir Peygamber Aleyhisselam sizden birinin 50 ayet okuyabileceği kadar bir zaman secde ederdi. 1750'den 53'e kadar Saad bin Abdurrahman bin Evza'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem vitr namazında Ala Kafur'un ve İhlas Suresi'ni okur selamdan sonra 3 defa Subhanel Melikül Kuttus derdi. 1754 55 aynı 1756 Ayşe annemizden yine gece namazı. 1757 58 ve 59'da Ali sallallahu aleyhi Ayşe annemizden geliyor öğlenin farzından önceki dört rekatla sabahın farzından önceki iki rekatı terk etmezdi. Sabah namazının iki rekatı dünyadan ve dünyada olanlardan daha hayırlıdır buyurmuştur. 1760 Hafsa sabah ezanı okunduğu zaman aleyhissalatü vesselam namaza çıkmadan önce kısaca iki rekat kılardı. 1761 i̇bn Ömer'den yine aynı. 1762 Ayşe annemizden Müezzin sabah ezanını bitirdikten sonra Resulullah kalkar. Farzdan önce kısaca iki rekat namaz kılar. Bu iki rekata başlarken safa şafak çökmüş olurdu. Daha sonra sağ yanı üzerine yatardı. 1763 ve 64 Abdullah bin Amur'dan aleyhissalatü vesselam falan gibi yapma. O gece namazlarına devam ederdi. Sonradan bunu terk etti. 1765 hafzadan aleyhissalatü vesselam sabah namazının iki rekatını kısa olarak kılardı 1782'ye kadar bu aynı 1783 Sayıp Bin Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında şurayıp El Hadremi'den bahsedildi bunun üzerine o Kuran'ı yastık edilmez 1784 Ayşe annemizden gece namazını devamlı olarak kılan bir kimseye uyanamadığı geceler mutlaka namazdan aldığı ecir aynen yazılır onun o geceki uykusu kendisine verilmiş bir sadakadır 1785 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam gece namazlarına devam eden kimsenin uyanamadıkları geceki uykuları aziz ve Celil olan Allah'ın kendilerine verdiği bir sadakadır o gecelerde kendilerine namaz sevabı aynı yazılır 1786 87 88 yine aynı 1789 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam uyanamadığı için veya bir ağrıdan dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı. 1790 Ömer bin Attab'dan Aleyhisselatü Vesselam gece namazında Kur'an'dan okuması gereken kısmı uyuyakaldığı için kalkıp da okuyamayanlar sabah namazı ile öğle namaz arasında okurlar. Yine de gece okumuş gibi kendilerine sevap yazılır buyurdu. 1791 ve 92 ve 93 aynı 1794 Ayşe annemizden a.s. gece ve gündüz 12 rekat namaza devam edenler cennete girer. Bu namazlar öğlenin farzından önce 4 sonra 2 akşamın farzından sonra 2 yatsının farzından sonra 2 ve sabah namazını farzından önce 2'dir. 1795 yine aynı 96 Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibbe'den, Aleyhissalatü Vesselam bir günün gece ve gündüzünün fazlanının dışında 12 rekatı kılan kimse için Allah cennette bir ev yapar buyurdu. 1797, 98, 99, 1800, 1801, 1802, 1803 yine aynı. 1804'den 1817'ye kadar yine aynı. Yani gece ve gündüz farzların önden kılınan namazların miktarı ve bunu kılana devam edene Allah'ın cennette bir ev vereceği hadis.